Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Şeytan Ayağı Dostum Bay Sherlock Holmes'le birlikte yaşadığım ilginç ve garip tecrübeleri kağıda dökerken, onun şan şöhrete karşı tutumu yüzünden pek çok kez zorluk çekmişimdir. Ciddi ve uyumsuz mizacından dolayı her türlü tebriği, her türlü alkışı tek kelimeyle itici bulması bir yana, başarıyla sonuçlanmış bir vakanın sonunda, Hayal gücünden yoksun bir müfettişin eline çözümü verip de kutlamalar korosu yanlış kişiye yöneltilirken yüzünde alay dolu bir gülümsemeyle durup onları izlemekten daha fazla hoşlandığı bir şey de yoktu. Son birkaç yıldır vakaların pek azını kaleme almışsam bu kesinlikle malzeme yokluğundan değil, sadece dostumun bu özelliğinden dolayı olmuştur. Eline geçen vakalardan bazılarında onunla birlikte çalışabilmek benim için her zaman uğruna sessiz kalmamı gerektirecek bir ayrıcalık olmuştur. Bu yüzden geçen salı günü Holmes'ten aldığım telgrafı, telgraf yollayabildiği sürece asla mektup yazmazdı, okuduğumda ne kadar şaşırdığımı bilemezsiniz. Şöyle yazıyordu. Cornish dehşetini kağıda dökmeye ne dersin? Şimdiye kadar üstlendiğim en garip vakadır. Onu geçmişe gönderip meseleyi gözünde canlandıran şey neydi ya da neden anlatmamı istedi bilemiyorum. Ama bir iptal telgrafı gelmeden bir an önce vakayı okurlarıma sunmak için şimdi notlarımı hızla toparlamakla uğraşıyorum. Evet, 1897'nin ilk baharıydı. Holmes'ün sağlam yapısı, çok hareketli bir vakanın gerektirdiği ağır çalışma temposunun sonucunda sarsılma belirtileri göstermeye başlamış ve bu dinlenmeyi reddedişiyle de iyice körüklenmişti. Aynı yılın Mart ayında Harley Caddesi'nden Dr. Moore Agar, ki Holmes'le tanışmalarının dramatik hikayesini belki başka sefere anlatırım, bir yerlerde yığılıp kalmak istemiyorsa, bütün vakalarını bir yana bırakıp iyice dinlenmesi gerektiği konusunda ünlü dedektifi sıkı sıkı tembihlemişti. Tabii sağlık durumu Holmes'ü zerre kadar ilgilendirmiyordu. Kendini tamamıyla işine vermekten başka bir şey istemezdi o. Ancak kalıcı bir şekilde yıpranıp işe yaramaz hale geleceğinin tehdidiyle sonunda kendisine bir hava değişimi bahşetmeye ikna oldu. Böylece o yılın ilkbaharına girerken, Poldu körfezi yakınlarındaki yarım yarımadasının bir ucuna yapılmış küçük bir kulübede bulduk kendimizi. Çok özel bir yerdi burası. Hastamın bozuk morali neyse özellikle uygundu. Çimellerin ortasında duran badanalı küçük evimizin pencerelerinden önümüzde yarım daire şeklinde uzanan Monts körfezi tamamen ayaklar altındaydı. Siyahi kayaları ve dalgaların aşındırmış olduğu resifleriyle su taşıtlarının ölümcül tuzağı. Sayısız denizcinin ölümle buluşmuş olduğu yerdi burası. Kuzey Meltemlerinin estiği, sakin ve korunaklı bu köşe, fırtınalardan kaçan gemilerin dinlenebileceği güvenli bir yer gibi görünür, ardından birdenbire rüzgar döner, güneybatıdan bir fırtına yükselir, demirler çekilir, korunaklı körfez gözden kaybolur, köpüklü, azgın dalgaların arasında amansız bir mücadele başlar. Tecrübeli denizci, badirelerle dolu bu denizin mümkün olduğu kadar uzağından geçer. Kara tarafındaki manzaramız da peki çaşıcı değildi doğrusu. Orada burada modern dünyadan haberdar olmayan köylerin yerini belirten kilise kuleleriyle yan yana sıralanan, yalnız sarımtırak tepelerden meydana gelen bir yerdi. Tepelerin üzerinde çoktan yeryüzünden silinmiş bir kavmin izleri dikkati çekiyordu. Taştan garip anıtlar, ölülerin küllerini barındıran şekilsiz küçük höyükler, ve tarih öncesi çarpışmalardan haber getiren duvarlar vardı dört bir yanda. Mekanın gizemli güzelliğinin, unutulmuş medeniyetlerin ürkütücü atmosferiyle karışmış olması, dostumun hayal gücünü canlandırmış olmalı ki, zamanının büyük bir kısmını tepelerde uzun yürüyüşlere çıkarak, yalnız başına düşünerek geçiriyordu. Eski kelt dili de çok ilgisini çekmişti. Şimdi hatırlıyorum da Sami dilleriyle akraba bir dil olduğunu ve Fenikeli tüccarlar tarafından buralara kadar yayılmış olduğunu ileri süren bir hipotez geliştirmişti. Filoloji konulu kitaplar ısmarlamış, tam da tezini geliştirmeye hazırlanıyordu ki bu rüyalar ülkesinde bile kendimizi bir sorunun ortasında bulduk. Bizi Londra'dan uzaklaştırmış olan vakalar birdenbire karşımızda beliri veren bu olağanüstü, garip ve gizemli olayın yanında hiç kalırdı. Basit yaşantımız ve huzur dolu sağlıklı tatilimiz hunharca sona ererek, sadece Cornwall'da değil, bütün İngiltere'de büyük bir heyecana neden olan bir dizi korkunç olayın ortasına attı bizi. Okurların birçoğu, o zamanlar Cornish dehşeti olarak adlandırılan bir olayı hatırlıyor olabilir. Londra basını son derece yetersiz bir şekilde bile olsa olaya yer vermişti. Şimdi, tam 13 yıl sonra bu inanılmaz vakayı gerçekten nasıl yaşandıysa, Öyle anlatacağım. Daha önce de söylediğim gibi Cornwell'in bu bölümündeki köylerin yerleri sağda solda insanın gözüne çarpan kilise kulelerinden anlaşılabiliyordu. Bu köylerden bize en yakın olanı yaklaşık 200 evin duvarları yosun kaplı eski bir kilisenin etrafında toplanmış olduğu Tredenik Wolast'tı. Köyün rahibi Byron Day boş zamanlarında arkeolojik çalışmalar yürütüyordu ve Holmes'le tanışması da bu vesileyle olmuştu. Rahip orta yaşlı, kilolu, son derece cana yakın ve de kültürlü bir adamdı. Daveti üzerine evine çay içmeye gitmiş ve bu sayede rahibin büyük evinde oda kiralayarak onun cılız gelirine katkıda bulunan Bay Mortimer Tragenis adındaki beyefendiyle de tanışmış olmuştuk. Sıska, esmer ve gözlüklü olmasının yanı sıra sakat olduğunu düşündüren bir kambura sahip kiracısıyla ortak pek bir yönü olmamasına rağmen rahip yalnız yaşayan bir adam olarak böyle bir ayarlamayı yapabilmiş olmaktan memnundu. O kısa ziyaretimiz süresince rahibi hoş sohbet bulduğumuzu, kiracısının ise bizde dalgın gözlerle sessizce oturup kendi işleriyle ilgili kara kara düşünen, hüzünlü ve içine kapanık bir adam izlenimi bıraktığını hatırlıyorum. 16 Mart salı günü, kahvaltıdan sonra ve tepelerdeki günlük yürüyüşümüze çıkmadan önce pipolarımızı tüttürürken küçük oturma odamıza dalan kişiler de bu ikisiydi. ''Bay Holmes'' dedi rahip heyecandan gerilmiş bir sesle. ''Gece son derece trajik ve olağan dışı bir şey olmuş. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey.'' Böyle bir zamanda burada olmanızın sadece ilahi bir açıklaması olabilir. Çünkü İngiltere'de yaşayan bütün insanlar için de yardıma ihtiyaç duyduğumuz tek kişi sizsiniz. Pek de dostça olmayan gözlerle baktım rahibe. Ama Holmes piposunu dudaklarından aldı ve sahibinin ıslığını duyan yaşlı bir köpek gibi oturduğu yerde dikildi. Eliyle kanepeye işaret etti. Heyecanlı ziyaretçilerimiz yan yana yerlerini aldılar. Bay Mortimer Tragenis rahipten daha hakimdi kendine ama sıska ellerinin titremesi ve koyu renkli gözlerindeki ışıltı ikisinin aynı duyguları paylaştığını gösteriyordu. Ben mi başlayayım? diye sordu adam rahibe. Keşfi yapan keşesiz olduğunuza ve rahip de sizden öğrendiğine göre sizin konuşmanız daha iyi olur dedi Holmes. Hızla giyinmiş olduğu belli olan rahibe ve yanında oturan şık kiracısına bir göz attım ve Holmes'ün basit tümden geliminin yüzlerinde oluşturmuş olduğu şaşkınlığa içimden güldüm. ''Önce ben birkaç şey söylesem iyi olacak galiba.'' dedi rahip. ''Sonra Bay Tregenis'ten ayrıntıları dinlemekle olağanüstü olayın gerçekleştiği yere bir an önce gitmek arasında kendiniz karar verirsiniz.'' Öncelikle buradaki arkadaşımızın dün akşam erkek kardeşleri Owen ve George ve kız kardeşi Brenda'yı ziyarete gitmiş olduğunu, Tradanik Varta isimli evlerinin ise tepedeki şu eski taş hacın yakınında bulunduğunu söylemekle başlayabilirim. Saat on buçuk gibi yemek masasında kağıt oynarlarken kardeşlerin yanından ayrılıp eve gelmiş. Erken kalkmayı seven bir kişi olarak bu sabah yürüyüşe çıkmışken Dr. Richards'ın arabasıyla karşılaşmış. Doktor son derece acil bir olay için Tradenik Varta'ya çağrılmış olduğunu söyleyince Bay Mortimer Trageniste de pek tabii ki onunla gitmiş. Tradenik Varta'ya ulaştıklarında inanılmaz bir manzarayla karşılaşmışlar. Mumlar dibine kadar yanıp bitmiş ve iki erkek kardeş kağıtlar önlerinde bir gece önceki yemek masasında oturdukları yerdeymiş. Kız kardeşleri sandalyeye yığılmış, ölü yatıyormuş. İki tarafında oturan erkek kardeşleri ise akıllarını kaçırmış gibi kahkahalar atıyor, şarkılar söyleyip bağırıyorlarmış. Üçünün de, ölü kadının da, delirmiş olan adamların da yüzleri korkuyla çarpılmış. Öyle ki tanınmaz hale gelmişler. Onlara bakmak bile insanın kanını dondurmaya yetiyormuş. Evin hizmetçisi ve aşçısı Bayan Porter haricinde evde herhangi birinin olduğuna dair bir belirti yokmuş. Ve kendisi gece derin derin uyuduğunu, herhangi bir ses duymadığını söylüyor. Evden hiçbir şey çalınmamış ve kadını öldürecek, iki adamın da akıllarını kaçırmalarına neden olacak kadar korkunç şeyin ne olduğuna dair en ufak bir ipucu yok. İşte durum bu Bay Holmes. Bu olayı çözmede bize yardım ederseniz size minnettar oluruz. Dostumu geliş nedenimiz olan dinlenmeye devam etmesi için bir şekilde ikna edebileceğimi umuyordum. Ama bir an için ilgiyle parlayan yüzüne ve çatık kaşlarına baktığımda bu beklentimin boş olduğunu anlamam güç olmadı. Holmes bir süre sessizce oturdu ve huzurumuzu bölen bu garip trajediyi baştan sonuna kadar değerlendirdi. ''Olayı araştıracağım.'' dedi sonunda. ''Görünüşe göre son derece özel bir vakayla karşı karşıyayız. Siz olay yerine bizdat gittiniz mi acaba Bay ''Hayır Bay Holmes eve gelip bunları bana aktaran Bay Tragenist'i.'' ''Hikayesini dinler dinlemez akıl danışmak için size geldik. Bu garip olayın gerçekleştiği ev buradan ne kadar uzak? Yaklaşık 2 kilometre. O halde birlikte oraya yürüyeceğiz. Ama önce size birkaç soru sormalıyım Bay Mortimer Tregeniz.'' Diğer adam bunca zamandır sessizce oturmuştu. Heyecanını rahipten daha iyi kontrol edebiliyor olmasına rağmen aslında ondan çok daha gergin olduğunu fark etmiştim. Solgun, endişeli yüzü ve kenetlenmiş ince elleriyle gözlerini Holmes'tan ayırmadan oturuyordu. Ailesinin başına gelen korkunç olayı dinlerken dudakları titriyor, gözlerinde hafızasında canlanan sahnenin dehşetini yansıtan bir ışık parlıyordu. "Ne isterseniz sorun Bay Holmes," dedi heyecanla. "Çirkin bir konu ama size bildiklerim doğrultusunda cevap vereceğim." "Dün geceyi anlatın bana." "Pekala Bay Holmes. Akşam yemeğini orada yedim." Sonra ağabeyim George bir el 21 oynamayı teklif etti. Saat 9 gibi oyuna başladık. Evime dönmek için kalktığımda saat 10'u çeyrek geçiyordu. Onları masada neşeyle kağıt oynarken bıraktım. Sizi kapıya kadar geçiren kimdi? Bayan Porter o saatte odasına çekilmişti. Onun için yalnız ayrıldım. Arkamdan holün kapısını kapattım. Oturdukları odanın penceresi kapalıydı. Ama perdeleri örtülü değildi. Bu sabah kapıda da pencerede de bir değişiklik göremedim. Bir yabancının eve girmiş olduğunu düşündürecek bir şey de yoktu. Ama işte orada oturuyorlardı. Gördüklerinden dolayı delirme noktasına gelmiş ağabeylerim ve kafası sandalyenin kolundan aşağı sarkmış, korkudan ölmüş olan Brenda. Yaşadığım sürece o odadaki manzara gözümün önünden silinmeyecek. Anlattıklarınız gerçekten son derece ilginç, dedi Holmes. Kendinizce bu olayları açıklayabilecek herhangi bir teori geliştirdiniz mi acaba? Bu şeytanın işi Bay Holmes, şeytanın işi diye bağırdı Mortimer Tregennis. Bu dünyaya ait bir şey olamaz. O odaya öyle bir şey girmiş ki, kardeşlerimin üçü de ansızın akıllarının ışığını kaybetmiş. İnsani olan hiçbir şey böyle bir etki yaratamaz. Korkarım ki, dedi Holmes, insanüstü bir şeyle karşı karşıyaysak benim yapabileceğim bir şey yok. Tabii öyle bir teoriye sarılmadan önce doğal açıklamaların her birini denemeliyiz. Bay Treganis, yanılmıyorsam bir şekilde ailenizden kopuktunuz. Onlar birlikte siz ayrı oturduğunuza göre. Evet, haklısınız Bay Holmes. Ama geçmişte kalmış, çoktan kapanmış bir konu bu. Redrutta çelik madenciliğiyle uğraşan bir aileyken, işletmeyi bir şirkete sattık ve bize yetecek kadar parayla madenciliği bıraktık. Paranın paylaştırılması konusunda bir takım anlaşmazlıklarımızın olduğunu ve bunun bir süreliğini aramıza açtığını inkar etmeyeceğim. Ama bunların hepsi unutulup affedildi. Aramızda hiçbir sorun kalmamıştı. Birlikte geçirdiğiniz akşamı düşününce, trajediyi az da olsa aydınlatabilecek herhangi bir şey gelmiyor mu aklınıza? Hiçbir şey yok efendim. Kardeşlerinizin davranışlarında bir gariplik yok muydu? Onları hiç böyle neşeli görmemiştim. Normalde heyecanlı bir mizaçları mı vardır, yaklaşan olası bir tehlikeyle ilgili herhangi bir gerginlik yaşıyorlar mıydı? Öyle bir şey kesinlikle yoktu. ''Ekleyecek başka bir şeyiniz yok mu yani? Bana yardımcı olabilecek herhangi bir şey?'' Mortimer Tragenis bir süre sessizce oturup düşünmeye çalıştı. ''Tek bir şey geliyor aklıma.'' dedi sonunda. Masadayken ben sırtım pencereye dönük oturuyordum. Ağabeyim Georgesa ki oyunda ortağım oydu, tam karşımdaydı. Bir ara omzumun üzerinden dışarıya baktığını fark ettim. Bir şey görmeye çalışıyor gibiydi. Ben de arkama dönüp pencereden baktım. Perdeler açık, pencere kapalıydı. Sadece dışarıdaki çalıları görebiliyordum. Yine de bir an için çalıların arasında bir hareket gördüğümü sandım. Bir insan ya da bir hayvan olup olmadığını bile söyleyemem ama orada bir şey varmış gibi gelmişti. George'a ne gördüğünü sorduğumda benimle aynı hisse kapıldığını söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu sanırım. Ne olduğunu araştırmadınız mı? Hayır üzerinde durmadık. Yanlarından ayrılırken kötü bir şey olacağına dair bir his var mıydı içinizde? Hayır içim gayet rahattı. ''Peki nasıl oldu da olayı sabah erkenden haber aldınız?'' ''Her zaman erken kalkarım ve kahvaltıdan evvel yürüyüşe çıkmayı severim. Bu sabah dışarıya adımımı henüz atmıştım ki doktorun arabası yanımda durdu.'' Yaşlı bayan Porter acil bir durum olduğunu bildiren bir mesaj yollamış. ''Hemen arabaya binip yola koyulduk. Oraya vardığımızda da anlattığımız o korkunç manzarayla karşılaştık. Şöminedeki ateş ve mumlar saatler önce sönmüş olmalıydı. Şafak sökene kadar karanlıkta öylece oturmuşlar. Doktor, Brenda'nın en az 6 saat önce ölmüş olduğunu söyledi. Şiddet kullanılmış olduğuna dair bir iz yoktu. Öylece sandalyenin kolundan aşağıya yığılmış. George ve Owen, iki koca maymun gibi şarkılar söyleyip kendi kendilerine konuşuyorlardı. Ah korkunç bir sahneydi, dayanamadım. Doktor da kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Yarı baygın bir sandalyeye çöktü. Düşünsenize, o bile derinden etkilenmişti. Olağanüstü, son derece ilginç dedi Holmes, ayağa kalkıp şapkasını alırken. ''Daha fazla vakit kaybetmeden Trendenikvarta'ya bir ziyarette bulunmamızın iyi olacağını düşünüyorum. İtiraf etmeliyim ki daha ilk bakışta bu kadar ilgimi çeken bir vakaya daha rastlamadım.'' O ilk sabah attığımız adımlar araştırmamızın ilerlemesinde pek bir yarar sağlamadı. Ne var ki hepimizi derinden sarsan, uğursuz denebilecek bir olay bekliyordu bizi. Trajik olayın yaşandığı evin girişine dar ve dolambaşlı bir köy yolundan ulaşılıyordu. Yolda ilerlerken bize doğru yaklaşan bir arabanın sesi geldi kulağımıza. Yanımızdan geçebilsin diye yolun kenarına çekildik. Tam geçtiği sırada kapalı penceresinden bize dik dik bakan korkunç bir yüz çarptı gözümüze. Adamın çılgın gözleri ve sıkılmış dişleri bir şimşek hızıyla geçip gitmişti. A beylerim diye bağırdı. Dudaklarına kadar ben beyaz kesilmiş olan Mortimer Tregennis. Onları hel sona götürüyorlar. Dehşet içinde, yolda ilerleyen siyah arabanın arkasından baka kaldık. Ardından üç insanın garip kaderiyle karşı karşıya geldikleri o uğursuz eve doğru yürümeye devam ettik. Oturdukları yer bir kulübeden çok villa denebilecek, büyük, aydınlık bir evdi ve koca bahçesi, Cornish havasından olacak, daha o zamanlar ilkbahar çiçekleriyle dolup taşıyordu. Oturma odasının penceresi bu bahçeye bakıyordu. Mortimer Tragenis'e göre bir anda kardeşlerinin akıllarını donduran kötülük de o pencereden girmiş olmalıydı içeriye. Kapıdan içeri girmeden önce Holmes yavaş adımlarla çiçek saksılarının arasında ve patikada düşünceli bir halde bir süre yürüdü. Hatırlıyorum da kendi düşüncelerine o kadar dalmıştı ki bir sulama kovasına takılıp yere devirince kova hem ayaklarımızı hem de bahçe patikasını ıslattı. Eve girdiğimizde genç bir kızın da yardımıyla ailenin ihtiyaçlarını gören Cornish'li hizmetçi Bayan Porter karşıladı bizi. Kadın Holmes'un sorularına elinden geldiğince cevapladı. Gece hiçbir şey duymamıştı, işverenleri son günlerde mükemmel bir ruh hali içindeymiş. Hatta onları daha neşeli gördüğünü hatırlamıyormuş. Sabah odaya girdiğinde gördüğü korkunç manzaranın karşısında şok geçirip bayılmış. Kendine geldiğinde ise pencereyi ardına kadar açıp odayı sabah havasıyla doldurmuş ve bir doktor çağırması için çiftlik işçilerinden birini görevlendirmek üzere yoldan aşağı koşmuş. Şayet görmek istiyorsak Evin Hanım'ı üst katta kendi yatağına yatırılmıştı. Dört güçlü adam Bay Mortimer'in ağabeylerini tımarhane arabasına zar zor bindirebilmişti. Bayan Porter bir gün daha bu evde kalmak niyetinde değildi ve öğleden sonra Sit Ivers'taki ailesinin yanına gitmek üzere yola çıkmaya karar vermişti. Merdivenlerden yukarı çıkıp cesedi inceledik. Bayan Brenda Tragenis, gençken son derece güzel bir kız olmalıydı. Şimdi orta yaşına yaklaşmış olmasına rağmen anlaşılıyordu bu. Esmer düzgün hatlı yüzü bu haldeyken bile güzelliğinden bir şey yitirmemişti. Yine de son kez yaşadığı o dehşetin izleri belirgindi hala. Onun yatak odasından sonra garip trajedinin gerçekleşmiş olduğu oturma odasına indik. Gece yanan ateşin külleri şömenede duruyordu hala. Masanın üzerinde de diplerine kadar yanıp bitmiş olan dört mum ve dağılmış oyun kağıtları duruyordu. Sandalyeler duvara yanaştırılmıştı ama diğer her şey sabah nasıl bulunmuşsa öyle bırakılmıştı. Holmes hızlı adımlarla odada dolandı, sandalyeleri masaya yanaştırıp dizdi ve teker teker her birine oturdu. Bahçenin ne kadarının göründüğünü kontrol etti, yeri, tavanı, şömineyi inceledi. Ama bir kez dahi olsun, karanlıkta bir ışık gördüğünün işareti olarak gözlerinin parıldadığını, çenesinin kasıldığını görmedim. "Ateş niye?" diye sordu bir ara. "Bahar akşamları hep ateş yakarlar mıydı bu odada?" Mortimer Tragenis, gecenin soğuk ve nemli geçtiğini, şöminenin bu sebepten dolayı akşam kendisi geldikten sonra yakılmış olduğunu anlattı. "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz Bay Holmes?" diye sordu sonra. Dostum gülümsedi ve elini benim koluma koydu. "Watson, ''Senin sık sık ve gayet haklı olarak zararlı olduğunu iddia ettiğin tütün zehirlenmesi alışkanlığına tekrar döneceğim galiba.'' dedi. ''İzninizle baylar biz kendi yerimize dönüyoruz. Çünkü burada kalmakla yeni bir şey öğrenemeyeceğimize iyice ikna almış durumdayım. Bildiklerimi gözden geçireceğim bay trekeniz ve herhangi bir şey bulacak olursam sizi pek tabii ki hemen haberdar edeceğim.'' Evet şimdilik ikinize de iyi günler. Poldu kulübesine döndükten sonra Holmes sessizliğini bozana kadar daha uzun bir süre geçmesi gerekecekti. Çatık kaşları, karışmış alnı ve uzaklara dalmış gözleriyle ciddi ve düşünceli bir hal alan yüzü, piposundan çıkan mavi duman perdesinin ardından neredeyse görünmez bir halde koltuğuna gömülmüş oturuyordu. En sonunda piposunu masaya bırakıp ayağa fırladı. ''Böyle olmayacak.'' dedi gülerek. ''Hadi birlikte çıkıp kayalıkların arasında çakmak taşından oklar arayalım.'' Bir ipucu bulmaktansa onları bulma şansımız daha büyük. Beyni yeterli materyal olmadan çalıştırmak bir motoru fazla zorlamakla aynı şey. En sonunda kendini bin parçaya ayırarak patlar. Deniz havası, güneş ışığı ve sabır Watson gerisi kendiliğinden gelir. Şimdi durumumuzu sakince gözden geçirelim diye devam etti Holmes kayaların arasında dolaşmaya başladığımız sırada. Elimizdeki verileri iyice anlayalım ki yeni ipuçları geldiğinde hemen yerlerine koyabilelim. Öncelikle ikimizin de şeytani güçlerin insan işlerine karışacağına inanmadığımızı varsayıyorum. Öyle bir şeyi tamamıyla aklımızdan silerek işe başlayabiliriz. Çok güzel. Geriye bir insanın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde şiddetli bir şoka maruz bıraktığı üç kişi kalıyor. Buraya kadar sağlam toprağa basıyoruz. Şimdi gelelim olayın gerçekleştiği vakte. Bize aktardıklarının gerçek olduğunu kabul edersek, Olayın, Bay Mortimer Tragenis, söz konusu odadan çıktıktan hemen sonraya denk geldiğini tahmin ediyorum. Bu, son derece önemli bir nokta. Olayın, kendisi oradan ayrıldıktan ancak birkaç dakika sonra gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Oyun kağıtları hala masanın üzerindeydi. Yatma saatlerini çoktan geçirmişlerdi. Buna rağmen, ne yerlerini değiştirmiş, ne de sandalyelerini masadan iterek ayağa kalkmışlardı henüz. Tekrar ediyorum, bu olay Mortimer'in evden ayrılmasından hemen sonra. Ve kesinlikle 11'den önce gerçekleşmiş olmalı. Şimdi de Bay Mortimer'in odadan ayrıldıktan sonraki adımlarını elimizden geldiğince takip etmeye çalışalım. Aslında bu konuda hiçbir zorluk çekmedim ve gerçekten de tüm şüphelerden uzak olduğunu söyleyebilirim. Yöntemlerimi bilen biri olarak bugün o sulama kovasını sakarlıkla değil, bilinçli bir şekilde devirdiğimi anlamış olduğundan eminim. Onun sayesinde Bay Mortimer'in ayak izinden mükemmel bir örnek alabildim. Islak, kumlu patikadaki izleri, dün geceki izlerinden, hatırlayacağın gibi etraf o da nemliydi, biriyle kıyaslayıp gittiği yönü tespit etmek hiç de zor olmadı. Görünüşe göre hızlı adımlarla doğrudan kiliseye yürümüştü. Peki, Mortimer Tragenis sahneden kaybolduysa ve İskambil oynayanları korkutan başka biriydi ise, o kişiyi nasıl bulacağız? Daha da önemlisi, o denli yoğun bir korku hissetmeleri nasıl sağlandı? Bayan Porter'ı eleyebiliriz, zararsız biri olduğu kesin. Birinin bahçe penceresine kadar sürünüp, görenleri akıllarından edecek kadar yoğun bir etki yaratmış olduğuna dair herhangi bir ipucu var mı? Bu yöndeki tek öneri, ağabeyinin bahçede bir kıpırtı görmüş olduğunu söyleyen Bay Mortimer Tragenis'in kendisinden geldi. Gerçekten de ilginç. Zira gece yağmurlu, bulutlu ve karanlıktı. Bu kişileri korkutmak niyetinde gelen biri yüzünü cama yapıştırana kadar kesinlikle dikkatlerini çekemezdi. Pencerenin dışında bir metre genişlikte bir çiçeklik var ama orada herhangi bir ayak izi bulamadım. Böyle bir durumda dışarıdan gelen birinin bu kişileri nasıl bu kadar derinden sarsmış olduğunu anlamak kolay değil. Üstelik herhangi birinin bu kadar karmaşık ve ilginç bir işe girişmesini sağlayacak bir sebep de bulamadık. Karşı karşıya olduğumuz zorlukları görüyorsun değil mi Watson? Kesinlikle diye cevap verdim içtenlikle. Buna rağmen biraz daha malzemeyle üstesinden gelinmeyecek bir şey olmadığını gösterebiliriz, dedi Holmes. Geniş arşivinde en az bunun kadar anlaşılmaz bir sürü vakanın bulunduğundan eminim. Neyse yeni veriler elde edene kadar vakayı bir kenara bırakalım da sabahımızın geri kalanını Neolitik adamızı araştırmakla geçirelim. Dostumun gerek gördüğünde olayları tamamen aklından uzaklaştırabilme yeteneğinden daha önce de bahsetmişimdir. Ama hiçbir zaman Cornwell'deki o bahar sabahı kadar hayran olmamıştım bu özelliğine. Sanki çözülmek için onu bekleyen gizemli bir olay yokmuşçasına neşe içinde tam 2 saat boyunca keltler, ok başları ve tarihi kalıntılar hakkında konuşup durdu. Öğleden sonra kulübemize geri döndüğümüzde bizi bekleyen misafirimiz çok geçmeden olayı tekrar akıllarımıza getirdi. Ziyaretçinin kim olduğunu söylemesine gerek yoktu. İri yarı cüssesi, delici gözleri, ortasına kocaman bir burnun oturmuş olduğu kırışık yüzü, neredeyse kulübemizin tavanına değen kır saçları, bir de sakalları, uçlar altın sarısı, ağzına yakın kısmıysa sürekli içtiği purosunun oluşturduğu nikotin lekesinin haricinde beyaz olan sakalları, bu haliyle Londra'da olduğu kadar Afrika'da da tanınırdı ve sadece ve sadece aslan avcısı, Araştırmacı Dr. Leon Sterndale'in muazzam kişiliğiyle özdeşleştirilebilirdi. Bölgede bulunduğunu duymuş, tepelerde dolanırken bir iki kez de uzaktan görmüştük uzun siluetini. Ne var ki bizimle konuşmak için herhangi bir harekette bulunmamıştı. Yalnızlığı sevdiği ve bu sebeple yolculuklarının arasındaki boşlukların büyük bir bölümünü Beauchamp Arians'ın koca ormanlarındaki küçük bir bungalowda geçirmeyi tercih ettiğini, herkes gibi biz de bildiğimiz için onu rahatsız etmeyi aklımızın ucuna getirmemiştik. Burada kitapları ve haritalarıyla beraber tek başına yaşar, kendi basit ihtiyaçlarını görür, komşularıyla da mümkün olduğunca ilgilenmezdi. Bundan dolayı heyecanlı bir ses tonuyla Holmes'e bu esrarlı vakada herhangi bir ilerleme kat edip etmediğini sorduğunu duymak beni oldukça şaşırtmıştı doğrusu. ''Yerel polis kesinlikle yanılıyor.'' dedi sonra. ''Tecrübeli biri olarak siz daha mantıklı bir açıklamada bulunmuşsunuzdur muhakkak. Burada geçirdiğim günlerde Tragenis ailesini çok da yakından tanıma fırsatım oldu. Aslını isterseniz Cornish'li annemin tarafından kuzenlerim oluyorlar. Ve bu felaket doğal olarak benim için büyük bir şok oldu. İnanın bana Afrika'ya doğru yola çıkmış Plymouth'a kadar gitmiştim. Ancak sabah olanları duyunca hemen dönüp araştırmanıza yardım etmeye karar verdim.'' Holmes kaşlarını kaldırdı. Bunun için geminizi mi kaçırdınız? Bir sonrakine bineceğim. İnanılır gibi değil. Dostluk diye buna denir. Akraba olduğumuzu söylemiştim. Pek tabi annenizin kuzenleri. Valizleriniz gemiye yüklenmiş miydi? Bir kısmı gerisi oradaki otelde kaldı. Anlıyorum. Fakat olayın Playmont'un sabah gazetelerinde yer bulduğunu söylemeyeceksiniz herhalde. Hayır efendim bana bir telgraf yollandı. Sormamın bir sakıncası yoksa kimin tarafından? Meşhur kaşifin yorgun yüzünde gölgeler belirmişti. Çok soru soruyorsunuz Bay Holmes. İşim bu. Doktor Sterndale kendini zorlayarak kızgınlığını bastırmayı başardı. Size anlatmamak için bir sebebim yok, dedi. Köyün rahibi Bayron deydi. Bana telgrafı yollayıp haber veren oydu. Teşekkür ederim, dedi Holmes. İlk baştaki sorunuza cevap olarak vaka konusunda henüz tam bir karara varamadığımı, fakat yakında çözüme kavuşturacağıma dair inancımın tam olduğunu söyleyebilirim. ''Şüphelerinizin belli bir yön alıp almadığını söylemenizde bir sakınca var mı acaba?'' ''Henüz bir şey söylemek için çok erken.'' ''Zamanımı boşa harcamışım o halde. Ziyaretimi daha fazla uzatmanın bir anlamı yok.'' Ünlü doktor sinirli bir şekilde kulübemizden çıkıp gitti. Beş dakika geçmeden Holmes da aynısını yaptı. Akşama kadar ondan haber alamadım ama asık bir surat ve uyuşuk adımlarla geldiğinde araştırmasında bir ilerleme kat edemediğini anladım. Onu bekleyen bir telgrafa göz atıp şömineye fırlattı. Playmont Hotel'den Watson dedi. Neresi olduğunu rahipten öğrendim. Ve Dr. Leon Sterndale'in hikayesinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için de telgraf yolladım. Görünüşe göre dün geceyi gerçekten de geçirmiş ve araştırmaya yardım etmek için buraya dönerken eşyalarının bir bölümünün Afrika'ya gitmiş olduğu da doğru. Bu konuda ne diyorsun Watson? Adam çok meraklı. Çok meraklı, evet. Burada henüz kavrayamadığımız ama bizi çözüme ulaştırabilecek bir ipucu yatıyor. Hadi neşelen biraz. Henüz bütün ipuçlarını görmediğimizden eminim. Sonunda zorlukların hepsinin altından kalkacağız. Holmes'un söylediklerinin çok geçmeden gerçekleşeceğini ve araştırmamızda yepyeni bir sayfa açacak olayın o kadar garip ve anlaşılmaz olacağını hiç tahmin etmemiştim doğrusu. Ertesi sabah aynanın önünde tıraş oluyordum ki dışarıdan at nallarının sesi geldi kulağıma. Pencereden baktığımda bahçe patikamızdan yukarı dört nala gelen bir fayton gördüm. Durur durmaz kapısı açıldı ve içinden rahip dostumuz çıkıp hızla kaldığımız yere yöneldi. Holmes çoktan giyinmişti, rahibi karşılamak için koşarak aşağı indi. Ziyaretçimiz o kadar heyecanlıydı ki doğru düzgün konuşmakta bile zorlanıyordu. Ama sonunda trajik hikayesine başlayabildi. ''Köyümüzü iblisler basmış Bay Holmes, zavallı insanların zebanilerin ellerine düştü.'' diye söze girdi nefes nefese. ''Şeytanın ta kendisi gelmiş köyümüze, mahvolduk.'' Heyecanıyla kendini bilmez bir halde odada dönüp durdu. Kül rengi yüzü ve afallamış bakışları olmasa epey komik bir sahne olacaktı. Sonunda korkunç haberlerini bize iletmeyi başardı. Bay Mortimer Tragenis gece ölmüş. Üstelik kardeşleriyle aynı sebepten. Holmes bir hışımla ayağa fırladı. Arabanıza ikimiz de sığabilir miyiz? Evet neden olmasın? O halde Watson kahvaltıyı sonraya bırakacağız. Byron Day emrinizdeyiz. Acele edin. Acele edin, herhangi bir şeyin yeri değişmeden gitmeliyiz. Kiracı, rahibin evinin iki odasını tutmuştu. Üst üste iki kattı. Alttaki büyük bir oturma odası, üstteki ise yatak odası olarak kullanılmıştı. Odalar, pencerelere kadar uzanan hoş bir bahçeye bakıyordu. Olay yerine, doktordan ve polisten önce varmayı başarmıştık ve hiçbir şeye dokunulmamıştı. O sisli Mart sabahında bizi karşılayan manzarayı ayrıntılarıyla anlatmama izin verin bir daha asla aklımdan silinmeyecek bir iz bırakmıştır bende. Odaya yoğun, ağır bir hava hakimdi. Sabah içeri girmiş olan hizmetçi, pencereleri ardına kadar açmış olmasa, daha da dayanılmaz bir halde olurdu muhakkak. Bunun sebebi, ortadaki masanın üzerinde yanan ve duman çıkaran lambaydı. Onun hemen yanında, sandalyesinde arkasına yaslanmış halde, ölü adam oturuyordu. İnce sakallı çenesi havaya bakıyor, kafası arkaya düşmüş, gözlüğü alnına çıkmıştı. Pencereye dönük olan ince esmer yüzüne ölen kız kardeşinde de görmüş olduğumuz o çarpıklık, dehşetten kaynaklanan kasılma hakimdi. Kolları da kasılmış, parmakları deforme olmuştu. Öyle ki çok büyük bir korkunun uyandırmış olduğu şokla ölmüş gibiydi. Tamamıyla giyinik olmasına karşın hızlı bir şekilde özensizce giyinmiş olduğu belli oluyordu. Yatağında uyumuş ancak trajik sonuyla sabahın erken saatlerinde karşılaşmıştı. Holmes'un Duygusuz dış görünüşünün altında, coşkuyla fokurdayan heyecanı, ölüm odasına girdiği anda hemen dikkatimi çekti. Ansızın uyanmış, parıldayan gözleri, içinde biriken enerjiyle titreyen elleri ve bunların dışında hiçbir şey belli etmeyen bir yüzle araştırmasına başlamıştı. Dışarıdaki çimenlikte süründü, pencereden içeriye girdi. Odada dolandı, yatak odasına çıktı. Güçlü bir koku almış bir avcı köpeği gibiydi adeta. Yatak odasında hızla etrafına bakındıktan sonra pencereyi ardına kadar açtı. Bu yeni bir heyecan dalgasına yol açmış olacak ki pencereden eğilerek ilgi ve neşeyle yüksek sesle bir sürü yorumda bulundu. Ardından koşarak merdivenlerden aşağı inip açık pencereden dışarı çıktı. Yeniden yüzüstü çimenliğin üzerine uzandı ve en sonunda tekrar yukarıdaki odaya fırladı. Avına iyice yaklaşmış bir avcı gibi heyecanı doruktaydı artık. Her yerde bulunur cinsten lambayı dikkatlice inceleyip üzerinden ölçümler aldı. Lambanın camının üst kısmını kaplayan siperi büyüteciyle inceledikten sonra üstündeki küllerden bazılarını dikkatlice alıp bir zarfa, zarfı da katlayıp defterinin arasına koydu. Sonunda tam da doktor ve resmi polis geldiği sırada rahibi yanına çağırdı ve üçümüz birlikte çimenliğe çıktık. ''Araştırmamın tamamen verimsiz olmadığını söyleyebilmekten dolayı memnunum.'' diye konuştu. Olayı polisle konuşmak için kalamayacağım ama siz Byron Day, müfettişe saygılarımı iletip dikkatini yatak odasının penceresine ve lambaya yöneltmesini söylerseniz gerçekten minnettar olurum. Her ikisi de çok şey anlatıyor ve bir araya gelince de bütün hikayeyi gözler önüne seriyorlar. Polis herhangi bir konuda bilgi almak isterse onları kulübemde görmekten memnuniyet duyacağım. Evet Watson sanırım şimdi buradan ayrılsak iyi olacak. Polis, bir amatörün işlerine burnunu sokmasından hoşlanmamış da olabilir, umut bağladıkları başka bir yönde bir araştırmaya da girmiş olabilir. Ama şu kadarı kesin, sonraki iki gün boyunca herhangi bir gelişme yaşanmadı. Holmes, bu sürenin bir kısmını pipo içip uyumaya, daha büyük bir kısmını ise yalnız başına çıktığı kır gezilerine ayırdı. Saatler sonra döndüğünde nereye gitmiş olduğuna dair tek kelime etmiyordu. Yaptığı bir deney, araştırmasının neye dayandığını görmemi sağladı. Trajik olayın gerçekleştiği sabah, Mortimer Tragenis'in odasında yanmış olan lambanın aynısından satın almıştı. Bunu kilisede kullanılan yağla doldurdu ve büyük bir dikkatle bu yağı ne kadar sürede bitirebildiğini ölçtü. Yaptığı diğer bir deney çok daha nahoş bir tabiata sahipti. Onu herhalde kolay kolay unutamayacağım. ''Hatırlayacaksın ki'' dedi bir öğleden sonra. ''Her iki olayda da bize ulaşan değişik raporda ortak çok önemli bir özellik var.'' Bu, odaya ilk giren kişinin odadaki havadan nasıl etkilendiği ile ilgili bir nokta. Mortimer Tregenis'in kardeşlerinin evine yaptığı son ziyarette, odaya giren doktorun neredeyse bayılarak bir sandalyeye çöktüğünü anlattığını hatırlarsın. Unuttun mu yoksa? Neyse, öyle olduğuna garanti verebilirim. Bayan Porter'ın, yani hizmetçi kadının, odaya girdiği ilk anda bayılmış olduğunu, kendine geldiğinde ise hemen pencereyi açtığını anlattığını hatırladığından eminim. İkinci olayda yani Mortimer Tregennis'in öldüğü olayda oraya varışımızda odadaki korkunç havayı unutmuş olamazsın. Üstelik hizmetçi pencereleri de açmıştı. Soruşturduğumda hizmetçinin fena alışıp günün geri kalanını yatağında geçirdiğini öğrendim. Anlattıklarımın bir şeye işaret ettiğini kabul etmelisin. Her iki olayda da zehirli bir havanın varlığından şüphelenmemize yol açacak deliller var. Aynı zamanda her iki olayda da odada ateş yanıyordu. İlkinde şömine, ikincisinde ise lamba. Şöminenin yakılması soğuk ve nemden gerekli olmuştu. Oysa lamba yakıldığında gün çoktan ağarmıştı. Etrafsa aydınlıktı. Yağın yanma süresini göz önünde bulundurduğumuzda ortaya çıkan sonuca kendinde bakabilirsin. Peki ama neden? Çünkü üç şeyin arasında ateş, ağır hava ve son olarak talihsiz insanların ölümü arasında bir bağlantı vardı ondan. Gayet açık, öyle değil mi? Öyle görünüyor. En azından açıklayıcı bir teori olduğunu söyleyebiliriz. Pekala, bu durumda her iki olayda da zehirli bir gaz yayan bir şeyin yakıldığını varsayacağız. Çok güzel. İlk olayda, Tragenis ailesi olayında, bu madde şöminede yanan ateşe atıldı. Pencere kapalıydı ama ateş, zehirli dumanın bir kısmını doğal olarak bacadan yukarıya götürecekti. Durum böyle olunca, zehrin etkisi ikinci olaya nazaran daha az olması beklenmelidir. Sonuçlar da zaten öyle olduğunu gösteriyor bize. İlk olayda sadece daha hassas bir bünyesinin olduğunu varsayabileceğimiz kadın ölürken, diğer ikisinde geçici ya da kalıcı bir delilik baş gösterdi. İkinci olayda ise sonuç kesin bir ölümdü. Evet, elimizdeki verilere dayanarak yakıldığında zehirli gazlar çıkaran bir maddeden şüphelenebiliriz. Aklımda bu düşüncelerle doğal olarak Mortimer Tregenis'in odasında bu maddeden bir kalıntı bulmaya çalıştım. Bakılacak ilk yer lambanın duman siperiydi kuşkusuz. Ve orada gerçekten de garip bir çeşit kül ve henüz tükenmemiş garip kahverengi bir toz buldum. Senin de o gün gördüğün gibi bu tozun yarısını alıp bir zarfa koydum. Neden sadece yarısını aldın? Emniyet kuvvetlerinin işini bozmaya gerek yok sevgili Watson. Bulduğum her türlü ipucunu onlara da bıraktım. Onu aramaya akıl etmiş olsalardı zehir hala siperin üzerinde duruyordu. Neyse Watson şimdi lambamızı yakacağız. Önce pek tabii ki pencereyi açarak önlem alacağız. Topluma hizmet eden iki kişinin erken ölümüne sebep olmak istemeyiz ne de olsa. Sen pencerenin yakınında bir koltuğa oturacaksın. Tabii mantıklı bir adam olarak bu işle hiçbir koşulda ilgilenmek istemediğini söylersen başka. Aa demek katılacaksın öyle mi? Sevgili Watson'ımdan da bunu beklerdim zaten. Bu sandalyeyi seninkinin hemen karşısına koyacağım ki ikimiz de zehirden eşit uzaklıktayken yüz yüze olabilelim. Kapıyı da aralık bırakacağız. Her ikimiz de şimdi diğerine bakabilecek ve semptomlar alarm verecek kadar ağır göründüğü takdirde deneyi sonlandıracak pozisyondayız. Her şeyi anladın mı? Pekala tozumuzu alıyorum. Yani ondan geriye ne kaldıysa. Ve yanan lambanın üzerine döküyorum. Tamam. Evet Watson oturup olacakları görelim. Etkilerin ortaya çıkması uzun sürmedi. Daha sandalyeme yerleşirken tarif edilmesi güç, mide bulandırıcı, yoğun, ağır bir koku aldım. Nefes almamla birlikte beynimde, hayal gücümde tamamen denetimden çıktı. Kalın siyah bir bulut yükseldi gözlerimin önünde. Aklım bana her ne kadar henüz görmüyor olsalar da evrende var olan en basit korkunçluklardan tutun da en çarpık, en iğrenç, en dehşet verici şeylerin bu bulutun içinde her an benim üzerime atılmak üzere beklediklerini söylüyordu. Koyu renkli dumanın içinde yüzen, dönüp duran belli belirsiz şekiller görüyordum. Her biri tehditkar, her biri gelmek üzere olan anlaşılmaz bir şeye gitgide yaklaşan, sadece gölgesiyle bile ruhumu bin bir parçaya ayıracak güçteki bir şeye karşı beni uyaran şekiller. Dondurucu bir korku sardı yüreğimi, saçlarımın diken diken olduğunu, gözlerimin yuvalarından fırlayacak kadar açıldığını, ağzımın açık kaldığını ve dilimin damağımın kuruduğunu hissettim. Beynimdeki kargaşa o kadar yoğundu ki delirmenin sınırında olduğumu biliyordum. Bağırmaya çalıştım ama benim sesim olduğunu bildiğim halde çok uzaktan, benden kopuk olan belli belirsiz bir hırıltıdan başka bir şey duyamadım. Aynı anda kaçıp kurtulmak için giriştiğim bir çabayla ızdırap bulutunun içinden geçip Holmes'un yüzünü gördüm. Beyaz, kas katı ve dehşetle çarpılmış bir yüz. Ölen kişilerin yüzlerinde görmüş olduğum ifadenin aynısı. İşte o görüntüyle bir anlığına aklımı ve gücümü toparlayabildim. Sandalyeden fırladığım gibi kollarımı Holmes'e doladım ve ikimiz birlikte kapıdan dışarı koştuk. Kendimizi dışarıdaki çimenliğe attık ve bizi sarmış olan cehennem bulutunun içinden yolunu bulan parlak öğlen güneşinin ısısını hissederek yan yana öylece yattık. Bulut sanki yeryüzünden kalkan bir sismiş gibi yavaş yavaş etkisini yitirip dağıldı ve tekrar huzurlu mantık sahibi iki insan olduk. Çimenlikte oturup terden sırılsıklam olan alınlarımızı sildik ve yaşamış olduğumuz dehşet verici olayın üzerimizdeki son etkilerini görebilmek için endişeyle birbirimize baktık. Ulu tanrım, dedi Holmes titreyen bir sesle. Watson, sana hem teşekkür hem de özür borçluyum. İnsanın kendi üzerinde bile yapmaması gereken bir deneydi. Hele ki dostumu asla o şekilde tehlikeye sokmamalıydım. Gerçekten çok üzgünüm. Daha önce Holmes'ün hislerini bu denli yoğun bir şekilde gösterdiğini görmediğim için biraz da duygusallaşarak biliyorsun ki en sevdiğim şey sana yardımcı olabilme ayrıcalığına sahip olmaktır diye karşılık verdim. Holmes hemen o yarı şakacı, yarı ukala havasına büründü yeniden. ''Aklımızı kaçırtmak tamamıyla gereksiz olacaktı sevgili Watson.'' dedi. ''Herhangi bir gözlemci bu kadar çılgınca bir deneye girişmeden önce de deli olduğumuzu söyleyebilir. İtiraf etmeliyim ki etkisinin bu kadar kısa zamanda ve bu kadar yoğun olabileceğini tahmin edemedim.'' Bunları söyledikten sonra hızla kulübeye daldı. Lambayı mümkün olduğunca uzağında tutarak geri döndü ve onu bir su birikintisinde yetişmekte olan samanların arasına fırlattı. Odamızın havalanması için biraz zaman vermeliyiz. Artık bu trajedilerin nasıl gerçekleştiği ile ilgili herhangi bir kuşkunun kalmadığını varsayıyorum Watson. Yanılmıyorum değil mi? Kesinlikle yanılmıyorsun. Fakat cinayetin sebebi eskisi gibi gizemli hala. Gel verandaya çıkıp meseleyi baştan alalım. Şu pislik hala boğazımda sanki. Bütün delillerin, ilk olaydaki katilin her ne kadar ikincisinde kurban olmuşsa da Mortimer Tregenis denen adam olduğunu gösterdiği konusunda hemfikiriz sanırım. Unutmamalıyız ki arkadan anlaşma sağlanmış olsa da sonuçta yaşanmış olan bir aile kavgası var ortada. O kavganın ne kadar korkunç ya da aralarındaki barışmanın ne kadar yüzeysel olduğunu asla bilemeyeceğiz. Kurnaz yüzü ve gözlüklerinin ardındaki küçük, akıllı gözleriyle Mortimer Tregenis'i düşündüğümde ben de affedici bir izlenimi bırakmadığını söyleyebilirim. Hem sonra ilgimizi bir sürü olayın gerçek sebebinden uzaklaştıran, bahçede hareket eden bir şeyle ilgili hikaye de ondan çıkmıştı. Bizi yanlış hize yöneltmek için sebepleri vardı. Son olarak şu gerçek de var elbette. Odayı terk ettiğinde maddeyi ateşe atan o değilse, kimdi? Olay evden ayrılmasından hemen sonra gerçekleşmişti. Başka biri gelmiş olsaydı aile mutlaka masadan kalkardı. Ayrıca Cornwall gibi huzurlu bir yerde hiç kimse gece saat 10'dan sonra ziyarete gitmez. Evet, bütün delillerin suçlu olarak Mortimer tragenesi işaret ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman kendi ölümü intihardı. Ne diyeyim Watson, hiç de imkansız bir varsayım değil bu. Ailesine bu denli korkunç bir şey yapmış olmanın vicdan azabıyla kıvranan adamın suçluluk duygusuyla bunu kendisine de yapmış olması mümkün. Ne var ki buna karşı duran bazı güçlü deliller bulunuyor. En azından İngiltere'de olayın nasıl gerçekleştiğini bilen bir adam var. Ve bu öğleden sonra hikayeyi kendisinden dinleyebilmemiz için gereken ayarlamalar çoktan yapıldı. Hayaksi, kararlaştırdığımızdan daha erken geldi kendisi. Doktor Leon değil, böyle buyurun. İçeride az önce yaptığımız kimyasal bir deney yüzünden korkarım odamız şu anda sizin gibi özel bir ziyaretçi için pek müsait değil. Önce bahçe kapısının tıkırtısı duyuldu. Sonra da bahçe patikamızda büyük Afrika kâşifi belirdi. Biraz şaşırmış halde oturduğumuz verandaya doğru yürümeye başladı. ''Beni istemişsiniz Bay Holmes. Notunuzu bir saat önce aldım ve her ne kadar çağrınıza neden kulak astığımı bilmesem de geldim. Belki tekrar ayrılmadan önce bu noktayı da netliğe kavuşturabiliriz.'' dedi Holmes. ''Bu arada hoşgörünüzden dolayı size minnettarım. Bu gayri resmi buluşmanın açık havada yapılmasının bir sakıncası yoktur umarım.'' Dostum Watson'la birlikte gazetelerin Cornish dehşeti olarak adlandırmayı seçtiği şeye eklediğimiz bölümü henüz tamamladık ve şimdilik temiz hava solumayı tercih ediyoruz. Konuşmamız gereken meseleler özellikle sizi çok yakından ilgilendirdiği için belki de bizi kimsenin duyamayacağı bir yere gitmek en iyisi olacak. Kaşif ağzındaki proye elini alıp dostuma sert bir bakış attı. Özellikle beni çok yakından ilgilendiren bir konunun üzerinde sizin ne fikir beyan edeceğinizi anladığımı söyleyemem beyefendi dedi sonunda. Mortimer Mertregenis'in öldürülmesinden bahsediyorum.'' dedi Holmes. Bir an için yanıma silahımı almış olmayı diledim. Stendale'in korkunç yüzü kapkara bir hale dönüp de alnındaki tüm damarlar şişerken yumruklarını sıkarak dostuma doğru atıldı. Sonra birden durdu ve büyük bir çaba sarf ederek soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Ama ben her nedense öfkeden kudurmuş halinden daha tehlikeli buldum bunu. O kadar uzun süredir yerlilerle birlikte kanunlardan uzaktayım ki dedi. Kendi kendimin kanunu olma alışkanlığını edindim. Bunu unutmasanız iyi olur Bay Holmes. Çünkü sizi gerçekten de incitmek istemem. Ben de sizi incitmeyi istemem Doktor Stern değil. Bütün bildiklerime rağmen polis yerine sizi çağırmış olmam da bunun en büyük kanıtı değil midir zaten? Stern değil, macera dolu yaşamı boyunca belki de ilk kez afallamış bir halde olduğu yere çöktü. Holmes'un tavırlarında görmezden gelinmeyecek sakin bir otorite vardı. İçinde bulunduğu gergin ruh haliyle ellerini bir sıkıp bir gevşeten ziyaretçimiz bir süre kekeleyerek oturdu. ''Ne demek istiyorsunuz?'' dedi sonunda. ''Eğer bir yapıyorsanız bunu denemek için yanlış kişiyi seçtiniz. Lafı daha fazla dolandırmayalım. Ne demek istediğinizi söyleyin.'' ''Anlatacağım.'' dedi Holmes. ''Açık sözlülüğün beraberinde açık sözlülük getirmesini umduğum için anlatacağım. Ondan sonra atacağım adım tamamıyla savunmanızın doğasına bağlı olacak.'' ''Savunmam mı?'' ''Evet efendim.'' ''Ne ile ilgili savunmam?'' Mortimer Tragenisi öldürme suçu ile ilgili. değil, mendiliyle alnını sildi. ''Gerçekten de inanılmazsınız.'' dedi. ''Bütün başarılarınızı blöf yapmadığı gibi olağanüstü yeteneğinizin mi borçlusunuz merak ediyorum doğrusu.'' ''Blöf yapan kişi?'' dedi Holmes sertçe. ''Sizsiniz Dr. Leon değil ben değil. Bunu ispatlamak için bu sonuçlara nasıl vardığımı anlatacağım size.'' Eşyalarınızın büyük bir kısmının Afrika'ya gitmesini aldırmadan Playmont'a dönmenizle ilgili yalnızca şunu söyleyebilirim. Bu trajedide önemli bir yerinizin olduğunu bu şekilde anladım. Dönmemin nedeni, sebeplerinizi daha önce de duydum. Şu kadarını söyleyebilirim ki onları ikna edici bulmadığım gibi gülünç olduklarını da düşünüyorum. Neyse, devam edelim. Buradan ayrıldıktan sonra kiliseye gittiniz. Bir süre evin dışında beklediniz. Sonra da kendi kulübenize döndünüz. Bunu nereden biliyorsunuz? Sizi takip ettim. Ben kimseyi görmedim. Sizi takip ettiğim zaman bir şey görmemeniz gerekir zaten. Neyse kulübenizde huzursuz bir gece geçirerek bazı planlar yaptınız ve bunu ertesi sabah uygulamaya koymak üzere harekete geçtiniz. Tam gün ışırken dışarı çıktınız ve cebinizi bahçe kapısının yanında bir yığın halinde duran kırmızı çakıl taşlarıyla doldurdunuz. değil şiddetle irkildi ve inanamayan gözlerle Holmes'a baktı. Ardından evinizle kilisenin arasındaki bir millik yolu hızla teptiniz. Ayaklarınızda şu anda giymekte olduğunuz tenis ayakkabılarının olduğunu da ekleyeyim. Kiliseye vardığınızda korunun yanındaki çitleri geçip kiracı Teragenis'in penceresinin altına gittiniz. Hava artık aydınlanmış olsa da evdekiler henüz kalkmamıştı. Cebinizden çakıl taşlarından bir avuç alıp üstünüzdeki pencereye fırlattınız. Stendale ayağa fırlayarak ''Şeytanın ta kendisi olduğunuzu kesin kanaat getirdim artık.'' diye bağırdı. Holmes bu iltifat karşısında gülümsedi. İki ya da üç avuç çakıldan sonra kiracı pencereye gelmiş olmalı. Onu aşağı çağırdınız. Adam aceleyle giyinip oturma odasına indi. Siz pencereden içeri girdiniz. Aranızda bir konuşma geçti. Kısa bir konuşma ve bu süre boyunca odada bir aşağı bir yukarı yürüyüp durdunuz. Ardından dışarı çıkıp pencereyi kapattınız ve bir pura içip olanları seyrettiniz. Sonunda Tragenis'in ölümünden sonra da geldiğiniz gibi gittiniz. ''Pekala stern değil. cinayet işleminizi gerektirecek sebep neydi ve suçunuzu mazur gösterecek neyiniz var? Beni hafife alıp aldatmaya kalkarsanız günah benden gider haberiniz olsun.'' Holmes'ü dinlerken ziyaretçimizin yüzü beyazdan kül rengine dönmüştü. Şimdi yüzünü ellerinin arasına gömmüş halde bir süre düşünerek oturdu. Ansızın içgüdüsel bir hareketle cebinden bir fotoğraf çıkartıp önümüzdeki masaya fırlattı. ''İşte sebep bu.'' dedi. Güzel bir kadının fotoğrafı'yı dönümüzdeki Holmes dikkatlice inceledi. Brenda Tragenis dedi. Evet Brenda Tragenis diye tekrar etti ziyaretçimiz. Yıllarca sevdim onu. Yıllar boyunca o da beni sevdi. İnsanların hep merak ettiği Cornish tatillerimin sırrı buydu işte. Dünyada sevdiğim tek şeye yakın olmamı sağlayan yerdi burası. Onunla evlenemedim çünkü beni yıllar önce terk etmiş olmasına rağmen İngiltere'nin korkunç kanunları yüzünden boşanamadığım bir karım var. Brenda yıllarca bekledi. Ben yıllarca bekledim. Demek beklediğimiz şey buymuş. Birden ağlamaya başlayan adam koca gövdesi hıçkırıklarla sarsılırken uzun sakallarının altından kederle kendi boğazını sıktı. Sonunda kendine hakim olmayı başarıp konuşmaya devam etti. Rahip biliyordu sırrımızı paylaşan tek kişi oydu. ''Brandon'un nasıl yeryüzünde yaşayan tek melek olduğunu ona sorun. İşte onun için bana telgrafı gönderdi de döndüm. Sevdiğimin başına gelen korkunç olayın karşısında eşyalarımın ya da Afrika'nın bir önemi kalır mı hiç? İşte açıklayamadığınız noktayı da öğrendiniz.'' ''Devam edin.'' dedi dostum. Dr. Sterndale cebinden bir paket çıkartıp masaya koydu. Üstünde Radix Pedis Diaboli yazılıydı ve hemen altında da zehir olduğunu anlatan kırmızı bir işaret vardı. Faketi bana doğru itti. Anladığım kadarıyla doktorsunuz. Bu maddeyi duymuş muydunuz daha önce? Şeytan ayağı kökü mü? Hayır hiç duymamıştım. Aslında bilmiyor olmanız mesleki bilgilerinizin bir ölçütü olamaz. Dedi Sterndale. Çünkü öyle sanıyorum ki Buda'daki bir laboratuvarda bulunan tek bir örneği haricinde Avrupa'nın hiçbir yerinde bilinen bir şey değil. Henüz ne tıp terimlerinde ne de zehirli literatüründe yerini almış bir maddedir. Kök bir ayak şekline, yarı insan yarı keçi ayağı şekline sahip olduğu için botanikle ilgilenen bir misyoner köke bu ismi vermeyi uygun görmüş. Güney Afrika'nın bazı bölgelerindeki şamanların işkence yapmak istediklerinde kullandıkları bir zehirdir ve aralarında bir sır olarak saklanır. Buradaki örneği ise son derece zorlu koşullar altında Obangi ülkesinde ele geçirdim. Konuşurken kağıdı açmış, kızılımsı kahverengi bir pudrayı gözlerimizin önüne sermişti. Peki sonra diye sordu Holmes sert bir şekilde. Size anlatmak üzere olduğum şeyler Bay Holmes kesinlikle gerçektir. Şimdiden o kadar çok şey biliyorsunuz ki kalanları da öğrenmeniz benim için çok daha faydalı olacak. Tragenis ailesiyle ilişkilerimi zaten açıkladım. Kız kardeşleri dolayısıyla abeyleriyle daram aram iyiydi. Parayla ilgili bir aile kavgası yaşandı ve şu adam, Mortimer aileden dışlandı. Neyse sonra barışılınca diğerlerine nasılsa ona da o şekilde davranıyordum. Sinsi, kurnaz, hesapçı bir adamdı. Ve daha önceden de ondan şüphelenmeme yol açacak bir sürü şey olmuştu. Ama sonuçta doğrudan kavgaya gelişmek için bir sebebim yoktu. Birkaç hafta önce bir gün benim kulübeme geldi. Ve ben de Afrika'dan getirmiş olduğum tuhaf şeylerden bazılarını gösterdim ona. Birçok şeyin arasında buradaki tozu da göstermiştim. Garip özelliklerini, beynimizde korku duygularını kontrol eden merkeze etkilediğini, büyücü doktorun cezasına çarptırılan yerlinin ya ölümüne ya da delirmesine neden olduğunu anlattım. Ayrıca Avrupalı bilim adamlarının bu zehri tespit etmekte ne kadar aciz kalacaklarını da söylemiştim. Mortimer tozu nasıl aldı bilemiyorum. Çünkü bir defa olsun odadan ayrılmamıştım. Yine de ben dolapları açıp kutulara eğilirken şeytan ayağı kökünün bir kısmını çalmış olduğu kesin. Çok iyi hatırlıyorum. Etki göstermesi için gereken miktarı ve zamanı da sormuştu. Ama sormasına neden olan şeyin merak değil de özel amaçları olduğunu hayal bile edemezdim. Neyse, rahip beni Playmode'dan geri döndürene kadar o günü tamamıyla unutmuştum. Sersem herif, haberleri aldığımda denize açılmış olacağımı, yıllar boyunca Afrika'da kalacağımı düşünmüş. Ama ben derhal döndüm. Ayrıntıları duyar duymaz zehrin kullanılmış olduğunu da anladım tabii. Başka bir açıklaması olabilir mi diye sizi görmeye geldim. Ama başka bir şey olamazdı. Katilin Mortimer Tregenis olduğundan emindim artık. Para yüzünden büyük bir ihtimalle ailesinin tüm fertlerinin delirmesi durumunda ortak mülkün tamamen ona kalacağını düşünmüş. Üzerlerinde şeytan ayağı kökünü kullanarak ikisinin delirmesine ve bu dünyada beni sevmiş olan tek insanın, benim de sevdiğim tek kişinin, öz kız kardeşi Brenda'nın ölümüne sebep olmuştu. Suçu buydu. Peki cezası ne olmalıydı? Kanunlara mı başvuracaktım? ''Kanıtlarım neredeydi? Neyin doğru olduğunu biliyordum ama köylülerden oluşan bir jürünün böylesine delice bir hikayeye inanmasını sağlayabilir miydim? Belki sağlardım, belki sağlayamazdım. Ama başarısız olmayı göze alamazdım. Ruhumun derinliklerine kadar intikam arzusuyla yanıyordum. Size daha önce de söyledim. Ömrüm kanunların olmadığı yerlerde geçti. İnsan zamanla kendi kendinin kanunu oluyor. Şimdi de durum bunu gerektiriyordu.'' Başkalarına tattırmış olduğu korkunç kaderi kendisinin de tatması gerektiğini düşündüm. Ya öyle olacak ya da kendi ellerimle öldürecektim onu. Tüm İngiltere'de kendi hayatını benim artık bulduğum kadar değersiz bulan başka bir adam daha yoktur herhalde. Evet artık her şeyi anlattım. Gerisini öğrenmişsiniz zaten. Dediğiniz gibi uykusuz geçen bir geceden sonra erkenden kulübemden yola çıktım. Onu uyandırmakta zorlanacağımı düşünerek penceresine fırlatmak için sizin de bahsettiğiniz yığından çakıl taşları aldım. Mortimer aşağı geldi ve beni pencereden içeri aldı. Suçunu belirttim ve hem hakim hem de celladı olarak gelmiş olduğumu söyledim. İğrenç yaratık silahımı görünce korkudan dona kalmış bir şekilde bir sandalyeye sindi. Lambayı yaktım, tozu üzerine attım ve alçığın odadan kaçmaya çalışması halinde onu öldürmeye hazır bir şekilde pencerenin önünde bekledim. Beş dakika içinde öldü. Yüce tanrım ne ölümdü ama. Fakat kalbim taşlaşmıştı. O namussuz aynı şeyleri biricik sevgilime de yaşatmıştı. İşte hikayem bu Bay Holmes. Eğer bir kadını sevseydiniz siz de benim yaptığımı yapardınız. Ne olursa olsun ellerinizdeyim. Ne isterseniz yapın. Zaten söylediğim gibi. Ölümden benim kadar az korkan bir adam daha yoktur. Holmes bir süre sessizce oturdu. Peki planınız neydi? Diye sordu sonunda. Kendimi Orta Afrika'ya atmayı düşünmüştüm. Oradaki işlerim henüz bitmedi zaten. ''Gidip tamamlayın o zaman.'' dedi Holmes. ''En azından benim sizi durdurmak gibi bir niyetim yok.'' Stern Sterndale koca gövdesini ayağa kaldırdı. Ciddiyetle eğilerek selam verdi ve verandadan ayrıldı. Holmes ise piposunu yaktıktan sonra tütün kesesini bana uzattı. ''Zehirli olmayan bir dumandan biraz tatmak iyi bir değişiklik olabilir.'' dedi. ''Eminim bana katılıyorsundur Watson. Bu bizim müdahale edebileceğimiz türden bir vaka değil.'' Araştırmamız bağımsız bir şekilde sürdü. Hareketlerimiz de öyle olacak. Sen olsan adamı yargılar mıydın? Kesinlikle hayır diye cevap verdim. Ben hiçbir zaman sevmedim ama sevmiş olsaydım ve sevdiğim kadın böyle bir sonla karşılaşsaydı ben de aslan avcımızın yaptığının aynısını yapabilirdim. Kim bilir? Neyse Watson, zekanı aşağılayarak zaten açık seçik belli olanları açıklamaya gelişmeyeceğim. Pencere pervazındaki çakıl taşlarını araştırmam başlangıç noktası olmuştu. Çünkü kilise bahçesindekilere benzemiyordu. İlgim Dr. Sterndale ve onun bahçesine kaydığında benzerlerini buldum. Güpe gündüz yanan lamba ve siperliğin üzerindeki toz kalıntıları zaten oluşmuş olan zincirin eksik halkalarını tamamlamamı sağladı. Evet sevgili Watson artık bu konuyu unutup temiz vicdanlarla kelt dilinin Cornish dalında net bir şekilde görülebilen Sami kökenlerini araştırmaya geri dönebiliriz.